654. konu, abdur Rezzak ve Hakimin Hazreti Ali ile Ebu Süfyan arasında geçen konuşmayla ilgili hadiseleri, Ebu Bekir'e biat edildiği zaman, Ebu Süfyan, Hazreti Ali'ye geldi ve, Ey Ali, Kureyş içinde sayısı en az olan aile sizi mağlup mu etti, Vallahi eğer istersen, Medineyi Süvari ve piyadelerle doldururum, dedi. Hazreti Ali ona, Ey Ebu Süfyan, sen hala İslam'a ve Müslümanlara düşmansın, fakat bu, İslam'a ve Müslümanlara bir zarar getirmez, biz bu Bekir'i halifelik için müstahak ve ehil olarak gördük dedi.